1548 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Derda'ya kısa ve öz bir zikir öğretmeleri Ebu Derda, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor. Bir gün Allah'ı zikrediyordum. Dudaklarımın kıpırtısını gören Hazreti Peygamber, ey Ebu Derda, ne söylüyorsun, diye sordular. Ey Allah'ın Resulü Allah'ı zikrediyorum, dedim. Bunun üzerine, sana, gece gündüz Allah'ı zikretmekten daha üstün bir şey öğreteyim mi, dediler.